Güzel bir pazartesi, iyi bir hafta dileğiyle Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri Bilgi Çağının hukuku programına başlıyoruz. Bugün konuğumuz Sayın Avukat Fikret İlkiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır e, Bilgi Çağının hukukunun konuğu olmadınız Fikret Bey, geçen seneden beri. Evet, biraz öyle. Evet, Gerçi öyle. arada da bir yaz tatiline girdi program. Hı hı. Şimdi gene eski yayın saatimde, eski yarım saatlik dilimlerle sürdürüyoruz. Ne güzel. Böylece eski dinleyicilerimize de kavuşmuş olduk. <gülüyor> e, bugün sizinle geçenlerde e, yazdığınız bir yazının başlığından yola çıkarak e, konuyu açalım istiyorum uygun bulursanız. O da e, haber bile olamayan haber. E, Türkiye Gazetecilik Sendikası etkinliği haberi gibi bir başlıkla verdiğiniz e, konu. Yani 4 Kasım 2010 gününde tarihinde. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın kamuoyuna yaptığı bir açıklama ve bir eylem çağrısı. Eylemin başlığı da gazetecilik için ayağa kalk idi değil mi? Evet. Siz bunun altını kalın kanın çizdiniz ve ve devamını sizden dinleyelim. Ee, yani devamı şu tabii. Özellikle 4 Kasım 2010 tarihinde Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılmış olan bu çağrı aslında doğrudan gazeteci örgütleriyle ve gazeteci örgütlerinin içinde bulunduğu konumla bağlantılı bir çağrıydı. Gazetecilerin içinde bulunduğu durumu anlatmak, yani hedef bu. Gazetecilerin özgürlüklerinin kısıtlandığını kamuoyuna duyurmak. Ben neden haber bile olamayan TGS haberi dedim. O da şunun içinde hem 4 Kasım tarihinde yapılmış olan bu çağrı hem de 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen eyleme baktığınız zaman Türkiye Gazeteciler Sendikası kıta Avrupası genelinde bir eyleme öncülük etti. Ve bu eylem bakımından da dedi ki biz dedi 30 Eylül 2010 tarihinde Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Türkiye'yle ilgili bir tespit yaptık. Yapmış olduğumuz tespite baktığımız zaman da Türkiye'deki gazetecilerin hapishanede olduğunu görüyoruz. Sayısı işte 25 kişidir veya bu anlamda ceza davalarından yargılanan gazeteci sayısında da artma vardır. Bütün bunlara baktığımız zaman dedi Türkiye Gazeteciler Sendikası. Demek ki Türkiye'de sadece gazetecilerin mesleki olarak ya da gazeteci olarak içinde bulundukları durum vahim değildir. Aksine Türkiye'de haber alma hakkına sahip olan, gerçekleri öğrenme hakkına sahip olan kamuoyunun haber alma hakkı tehlikededir. Buna bir yön vermek gerekir, bununla mücadele etmek gerekir ya da bunun çözüm tarzını ...bunun nasıl çözüleceği konusunu ile birlikte paylaşmak gerekir dedi. Ama ilk adım olarak biz gazeteciler sendikası olarak diğer tüm gazeteci örgütleriyle birlikte bir eylem gerçekleştireceğiz. Ki aynı anda kıta Avrupa'sında da FIH tarafından da gerçekleştirilen bu eylemlere baktığınız zaman gazetecilere özü o özgürlüğün gerçekleşebilmesi için bir başlangıç. Eylemin etkinlik alanı Ankara'ydı değil Ankara mi? Ankara ama bu arada başbakanlığa gönderilecek olan karpostallar da vardı. Onlar da 30 Eylül tarihinde başlamış olan bir eylemdi. Ama bunun merkezi özellikle Ankara Güven Park'tı. Yani orada da toplanalım. Derdimizi kamuoyuna da oradan duyurmak sureti açıklayalım denildi. Kaç Biliyorsunuz yani o tarih bakımından özellikle hem 4 Kasım hem 5 Kasım tarihi için söylüyorum. Gazeteler yani kitle iletişim araçları genelde olup bitenler hakkında kamuoyunu haberdar etmektir. Hı hı. Siz bu nedenle herhangi bir eylem gerçekleştireceksiniz ya da bir olay varsa bir basın toplantısı yapacaksanız kim olursanız olun. ...genelde gazetecilere haber verilir. Yani gazetelere, radyolara, televizyonlara haber verilir. Onlar da kendi gündemleri bakımından özellikle... ...eğer kamuoyunda böyle bir haberin duyulmasında... ...kamu yararı varsa, bu olayda toplumsal bir ilgi varsa... ...haber haline getirirler. Ama ne tuhaf. Birkaç gazete dışında adlarını söylememe gerek yok. Sadece birkaç gazete dışında bu haber olmadı. Bir başka deyişle bu gazetecilerin içinde bulunduğu durumu... Çok önemli bir biçimde kamuoyuna duyurma aracı olarak gazetelerin birinci sayfasında yer alması gerekirken. Ben öyle beklediğim için söylüyorum. Belki yanılıyor da olabilirim ama... Hiçbir şekilde yer almadığı takdirde de ben bu haberin aslında haber bile olmayan TGS haberi olduğunu söyledim. Bu bence neyi gösterir? Gazetecilerin kendi meslek örgütleri bakımından ya da gazeteci örgütlerinin öyle ifade edeyim. içinde bulunduğu durum bakımından gazeteciler kendi haberlerini yapmıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunun belki de şu şekilde bir açıklaması olabilir. Haber olarak dahi görmüyorlar ya da. ...bu tür eylemleri gazetecilerin bu anlamdaki sorunlarının ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını haber yapmak istemiyorlar. Bu biraz vahim bir şey. Bunun nedeni sizce ne ya da nelerdir? Şimdi bakın bazı toplumlarda ve bazı zaman süreçlerinde birdenbire başlayan ya da var olduğu halde gözükmeyen ama ortaya çıkmaya başlayan bazı baskılar vardır tartışmasız dünyanın her yerinde kıta Avrupası'nda da bugün böyledir. Bir değişiklik yok. Türkiye'de, Fransa'da, İtalya'da, özellikle Rusya'da baktığınız zaman gazetecilere baskı vardır. Bunda da sebebi çok açıktır. Dünyanın her yerinde politikacılar gazetecileri sevmezler. Ya da herhangi bir yolsuzlukla ilgili olayın içinde bulunan insanlar bunlar bilinmesin istenir ama gazetecilerde Esas görevleri olarak ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da çok net. Gazetecilerin kendi meslek ilkeleri ve kodlarında da çok net. Gazeteciler kamuoyunun gözü kulağıdır. Ne olup bittiyse biz onlardan öğreniriz. Şimdi bu onlardan öğrendiklerimizin yayınlanması konusunda bir tedirginlik yaşıyorlar. Belki böyle izah etmek lazım. Ya da en son şu an bizim karşı karşıya bulunduğumuz sorun olarak gazeteciler bir nevi Otosansürle karşı karşıyalar hı hı hı. yani olup bitenlerin kamuoyuna yansız bir şekilde aktarılması ya da taraflı bir şekilde aktarılması gerekirken bu hiç yapılmıyor. Yani yapılmamasından hareketle o halde bunu çok önemsememek ya da en azından gazetecilerin deyimiyle görmemek gibi bir sorunla karşı karşıyayız kuşkusuz işlerine karışmak doğru değildir. Aslında da gazetecilerin işlerine bence karışılmaması gerekir. Hı hı. Ama bazı önemli olaylar bakımından herkes kitle iletişim araçlarında bir gazetenin bir gazetenin okuyucusu, bir radyo ya televizyonun izleyicisi toplumsal olaylar bakımından bilgi edilmek ister ve o haberi ararsınız. O haberin içeriği bakımından da yayınlanmasında örneğin bu kez Kamuoyunun gözü kulağı olanların yararı vardır. O halde yayınlanması gerekir. Bu doğrudan doğruya, editoryal bağımsızlık denilen, dünyanın her yerinde ve Türkiye'de sıkça konuşulan bir sorunun hala çözülemediğini gösteriyor. Bu şekilde bir yayın yapıldığı takdirde, örneğin gazetecilere özgürlükle ilgili sorunların kitle iletişim araçlarında tartışılması sağlandığı takdirde aslında bizim, İfade özgürlüğümüz tartışılıyor demektir. Bizim ifade özgürlüğümüzle ilgili olmak üzere haklarımızın ve sınırlarımızın genişletilmesi anlamına gelir. Çünkü gazeteciler sonuçta sizin, benim, kamuoyunun haber edinme, haber alma hakkını gerçekleştiren meslek mensuplarıdır. O halde birinci kural şudur, gazetecilerin bu anlamdaki fonksiyonu bakımından özgürlükleri diğer meslek gruplarına göre daha fazla olmalıdır. Ama eğer bir ülkede gazeteciler kendi kendilerine daha haber bile yapmak istemeyerek haber yapmadıkları takdirde kendi kendilerini bir anlamda denetim altına sokmuşlardır. Bu denetim doğru bir denetim değildir. Bu denetim editoryal bağımsızlık olmadığı için belki de gazetecilerin bu tür haberler yapmış olmaları nedeniyle bazı yerlerin tepkisini çekebileceklerinden dolayı. Çünkü sonuçta yargı, Karar veriyor yargının karar vermesini gerçekleştiren yasalar yasaları yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaların geçmesini sağlayan çoğunluk partisi ise işte o zaman sizin karşınıza beklemediğiniz bir şekilde haber olması gerektiği halde haber olmayan haberler çıkıyor. Aynı noktaya Avrupa Birliği ilerleme raporu, 2010 ilerleme raporu da değinmiş Fikret Bey. Ee, onlar Ergenekon özelindeki bir paragrafta bunun altını çizmişler. Ee, gizli dinlemeler gönderme yaparak ve bu durum diyor gazetecilerin kendi kendini sansürlemesiyle sonuçlanabilir. Yani bir risk olarak değerlendirmiş. Evet, evet. İlerleme olabilir tabii yani ilerleme raporu ıı, tek başına... Ee, sadece gazetecilerle ilgili olan bir rapor değil. Değil tabi ama... ama yansıttığı söylediğiniz gibi bir bir nevi içinde bulunduğunuz durumun Brükselden bakınca, Sarzburk'tan bakınca fotoğrafını çeken bir tablo. Şimdi bu tablo içerisinde genellikle hukuka uygun olmayan ve hukuka aykırı olan yaratılmış bir iklimin fotoğrafını görebilirsiniz. Şimdi. Böyle bir fotoğraf içerisinde Türkiye yer almaya devam ettiği sürece bu sorunlar devam eder. Artı ilerleme raporlarındaki uyarıları dikkate alarak düzeltmek gerçekten bir demokratik hukuk devleti yaratabilmek için de önemlidir. Gizli dinlemeler, gizli dinleme yasaktır. Bunun bir tartışması yoktur. Yani bir başka deyişle, hukuka aykırı dinlemelerle Elde edilen tespitler ya da yapılan tespitler herhangi bir yerde bekletilerek gerektiği zaman kullanılmak üzere siyasetin bir aracı yapılmamalıdır. Fikret Bey burada sizden bir ricam var. Gene makalelerinizin birinde İstanbul Barosu'nun 1995'te düzenlediği bir toplantıdan söz edip ki o toplantının başlığı hukuka aykırı deliller evet. imiş. Orada e, Profesör Sahir Erman'ın sentez raporundan söz ediyorsunuz. Hı hı. Birazcık bundan e, bahsedelim mi? Açık radyo dinleyenleriyle paylaşalım. Şimdi genelde İstanbul Barosu tarafından düzenlenen o toplantı e, 1994 ve 95 yılları biraz da 1994 yılının yaşanılmış olan olaylarından hareketli ileride. Türkiye'deki mevcut hukuk düzeninde nelerin etkili olabileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusundaki çok önemli bir toplantıydı. Önemi şuradan kaynaklanıyordu. Gerçekten o hukuku yaratanlar, yasalara yön verenler ya da uygulayanlar o toplantıda vardı. Ağırlıklı olarak da hukuka aykırı deliller başlığı da buydu. Hukuka aykırı delil elde edildiği takdirde, kullanılıp kullanılamayacağı örneğin hükme esas alınıp alınamayacağı meselesi tartışılmıştı. İşte o tarihte akademisyenler görüşlerini açıkladılar. Avukatlar uygulamadan kaynaklanan fikirlerini ifade ettiler. Yargıçlar uygulama ile ilgili örneklerini verdiler. Emniyet Genel Müdürlüğü suçun önlenmesi konusunda ne gibi argümanlardan yararlanılması gerektiğini hatta işte çok konuşulan o toplantıdaki kavramlardan birisi zehirli ağaç ve zehirli ağacın meyvesi kavramıydı. Yani kısacası bir delil elde edildiği takdirde kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Rahmetli Sayır Erman bana göre hala yerli yerinde oturan çok müthiş ve güzel bir sentez raporu yazdı. Çünkü bütün toplantı izlendikten sonra ortaya çıkan bir rapordur o. Şimdi ortaya çıkan raporda Özellikle altını çizerek ve vurguladığı bir kavram vardı. Dedi ki yani Türkiye bütün bu toplantılardan çıkan sonuca göre de hukuk dünyasında ve hukukla ilgili olmak üzere yerini çağdaşlıktan yana tercih etmelidir. Ve kıta Avrupa'sındaki bu anlamda özgürlük rüzgarlarından da yararlanıp kendisinin de aynı Türkiye'yi söylemesi gerekli olan bir ülkedir dedi. Yani... Bizim seçimimiz hukuktan yana olmalıdır, özgürlüklerden yana olmalıdır, temel insan hak ve özgürlüklerini korumaktan yana olmalıdır dedi. Hatta çok ilgimi çeken ve çok da önem verdiğim, eğer herhangi bir ülkede özgürlükleri kısıtlanan birileri varsa, herhangi bir ülkede bir hukuksuzluk varsa bu bizi de ilgilendirir dedi. Çünkü yarın bir gün, kendi ülkenizde ya da bir başka ülkede yaşanan hukuksuzluklara karşı çıkmadığınız takdirde bunun sizden bir gün hesabı sorulur. Bu hesap sorulduğunda sizin verecek bir yanıtınız yoksa aynı hukuksuzluğu yaratmış bir ulus, yaratmış bir kişi olursunuz da dedi. Ve orada ortaya çıkan sonuç şuydu. Hukuka aykırı davranmanın mazereti olamaz. O halde Gerçekten bu sentez raporuna baktığınız zaman bir kanıt hukuka aykırı elde edilmişse örneğin bu kanıt o yıllarda başlayan telefon dinlemesi ve onların kayıtlarıysa hukuka aykırı elde edilmiş olan bu kayıt yoktur yani bir başka deyişle hükme esas alınamaz denildi. O halde hukuka aykırı davranmanın da mazereti olamaz örneğin. Elde edilmiş olan o telefon görüşmeleri içerisinde içerikten hareketle herhangi bir suç unsuruna rastlanmış olsa bile işte asıl tartışma buydu. Hı hı. O zaman o suçun önlenmesi için ne yapılması gerektiği konusunda hukuka aykırı elde edilmiş ise bu delil değildir denildi. İşte 94-95'teki o... Hukukla ilgili kilometre taşının bugün ulaştığı yere bakarsanız, bugün geldiği noktaya bakarsanız, hukuka aykırı davranmanın mazereti olamaz, günümüzde hala geçerliğini korumaktadır. Ama o davranış sistemi ve o davranış yaklaşımı bakımından biz gerçekten ona uygun davranıyor muyuz? O sentez raporunda ortaya çıkan sonuçları hayata geçirebildik mi derseniz, geçiremediğimiz gibi, Hukuka aykırı davranmanın getirdiği sonuçlardan dolayı çözemediğimiz birçok hukuki problemle karşı karşıyayız. Önemli olan niyet galiba değil mi? Tam da burada e, bir müzik için küçük ara verelim istiyorum. E, Criminal Intent adlı parçayı dinleyeceğiz. İsveçli e, şarkıcı Robin'in Body Talk PT2 albümünden. the authorities, I got criminal intent, conspiracy to engage in looting, indecent acts and events. I'm wind it, grind it, oh my, I'mma say it again. Somebody alert the authorities, she's got criminal intent. Somebody alert the authorities, I got criminal intent, conspiracy to engage in looting, indecent acts and events. I'mma wind You know from time to time I need to get away wow. a with dealing with the grease on something that's frowned upon I have to most strongly judge, they played my song Somebody else Channel Intent adlı parçasını dinledik. İsveçli şarkıcı Robin'in Body Talk PT2 adlı albümünden sayın dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız ve konuğum Sayın Avukat Fikret İlkizli. Gazetecilik için ayağa kalk başlıklı Türkiye Gazeteciler Sendikası eyleminden yola çıktık programın ilk bölümünde. Ve e, hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin kullanılamayacağına dair e, ceza hukuku ve insan hakları hukuku kuralına geldik. Programımızın da maalesef yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. O kadar akıcı konuşuyorsunuz ki ben müzik için arayı vakitlice veremedim. Bir beş dakikamız daha var Sayın evet. İlkiz. Dilerseniz e, bugünkü konuşmalarınızı bir özetleyelim ve bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü Şimdi, bitmediğini zannediyorum. E, sendikanın yani Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın bu eyleminin bir başlangıcı da var kuşkusuz. Onlar Türkiye'de özellikle e, ben gerçekten çalışmaları nedeniyle de canı gönülden kutluyorum. Sebebi şuradan kaynaklanıyor. Daha kamuoyunun çok farkına varmadığı, gazetecilerin de çok farkına varmadığı bir noktada Türkiye Gazeteciler Sendikası gazetecilerle ilgili baskılar konusunda bir çalışma başlattı. Başlatmış olduğu o çalışmanın temel nedeni de şuydu. Bunun nasıl çözeceğimizi belirleyebilmek için, Gazeteciler hakkındaki davaların ne olduğunu bilmemiz lazım ya da baskı varsa bu baskıları tespit etmemiz lazım dedi ve bunun tespitine giriştiler. Ve bunun tespitini de ellerinden geldiğince başarıyla yürüttüler ve yaptılar. Dolayısıyla ortaya hapiste bulunan her zaman Türkiye'deki konuşulan gazeteci sayısı ya da ceza davası sayısı gazeteciler hakkında ne kadar ceza davası açıldığı şeklinde bir rapora dönüştü. Şimdi o raporun beraberinde bu arada zaten diğer gazeteci örgütleri başta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere sonra Basın Konseyi olmak üzere gazeteci örgütleri bir araya geldiler. Yani bunların içerisinde cemiyet var. Özellikle sendika var. E, Türkiye Gazeteciler Federasyonu var. Basın Konseyi var. Ekonomi Gazetecileri Derneği var. Yani bu anlamda Türkiye'de e, bakıldığı zaman gazeteci örgütü ya da kendi işlerindeki örgütlenmesinin tamamlanmış olan kuruluşlar bir araya geldi. İnternet yayıncıları da vardır. Yani. Sanıyorum var. Evet, yani e, şimdi burada teker teker okuduğum takdirde çok vakit alacağı Yok. için isimlerinden bahsetmiyorum. Hı hı. Ve ortaya gazetecilere özgürlük platformu çıktı. Şimdi gazetecilere özgürlük platformu 24 Eylül 2010 tarihinde bir deklarasyon yayınladı. İşte bu deklarasyon aslında bugünkü konuşmamızın ya da Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun bir başka deyişle gazetecilerin Türkiye'de içinde bulunduğu durumun ne olduğunu söylüyordu. Ve Türkiye Gazeteciler e, Özgürlük Platformu'nun duyurmuş olduğu bu bildirgede Demokrasinin temel kuruluşu olan iletişimin, yani siz bunun içerisinde basın özgürlüğünü alın, ifade özgürlüğünü koyun. Yaşanan son olaylarda eskisinden çok daha ağır bir döneme girmiş olduğu tespit edilmiştir dedi. Bu tespit doğrudur. Yani gazetecileri özgürlük platformunun eskiye oranla gazetecilerin bugün Türkiye'de çok daha ağır bir döneme girdiği açıktır. Ve... Bunun nedenlerini araştırarak bununla bir mücadele etmek, bununla ilgili bir yol haritası çizmek üzere de örgütlendiler. İşte bu örgütlenme doğrudur. Çünkü Türkiye'de ilk kez gazetecilik ve gazetecilikle ilgili olan örgütler tek bir çatı altında, tek bir hedef için ve bu hedefin içerisinde de pek çok sorunu çözebilecek tartışacak, çözüm üretecek bir platformda buluştular. İşte bu önemlidir. Bu platformun kendine has bir web sitesi adresi paylaşabilir miyiz? Bu platform miyiz? kendisine özgü bir web sitesi kuracak ve bu web sitesini kurduğu zaman da isterseniz ben hemen size buradan duyurayım. Gazetecilere Özgürlük Platformu adında www.gop GOP yani gazetecilere özgürlük platformu et Ork adresli bir site kurulacak. Nokta Ork. Evet, Nokta Ork adlı bir site kurulacak. Hı hı. Burada deklarasyonlar, çözüm önerileri gibi şu an bizim konuştuğumuz, konuşmaya çalıştığımız pek çok konunun karşılığını, pek çok sorunun yanıtını bulmakta mümkün olacak. Bilgi ve belge, derli toplu Tabii, ordu. Yani nasıl yola çıkıldı, neler yapıldı burada olacak. Demek ki özeti... Eskisinden daha ağır bir durumda olan gazetecilere özgürlük konusunda bir sorun Türkiye'de vardır. Bu sorun 24 Eylül 2010 tarihli deklarasyonla kamuoyuna açıklanmıştır. Şimdi neleri nasıl yapacağımız konusunda yol haritası içinde ilerlemek gerekir. Yeter ki diyorsunuz bu konuda yapılanlar e, basın mensupları tarafından haber değeri olduğu için haber yapıla. Kendi içindeki reflekslerine dönmeleri gerekiyor. Çünkü problem sadece diyelim ki size baskı uygulayanlarla ilgili olan bir problem değildir. Baskılar karşısında bazen nasıl tavır aldığınız o baskıyla mücadele konusunda çok daha önemli olabilir. Peki Sayın İlkiz bu program için çok teşekkür ediyorum. Teknik Masada arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte Açık Radyo dinleyenlerine iyi bir hafta diliyoruz tekrar. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum sağ olun.